bu şey, makamatın namaz kıldan yer var namaz, bizde aksaray aks, aks, var diyeceğimizdi, yakınmıyor dedi. Terbiye namazı, biz kapıda abi öyle, evimizin evinden çıktık gittik işe, aksaray var de, Ya adam benim adamım, kanağı mı Kaç ayıp olacak. <gülüyor> o namaz bize asırlar gibi geldi, asırlar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 tek tek kadiriyen e teravi tek tek kadiriyen teravi on tane mi pardon zaten kadiriyen ufak ufak yapıyordu. Yani, o yine şeyde imamlık geçiyor Adamı teravih, orada da Şu adam makamdan makama geçiyor yani. Şey içinde bir teravih için makam diye geçiyordu. Fakim ki makam attı. Böyle gibi e, yapacak ibadetinde böyle zevki olması lazım, yani. namazın zevki olması lazım. İşte iyi kötü bir zekâti, sadaka falan bilirse sadaka. E, onu da söyleyeyim size. Fazladan verilen ki fikrinin, yani fazlasından verilen fikrin fazlası sadakadır sadaka hiç belayı başından çıkarır. Onun için sadaka benim Sadaka ehline beni. Hale Yaşlı fakir mistıra amca çıktı. İki iki yaşlı verin. O zaman kim inancında da iyesin. Verin. Yok okay, ya kadar olan kısımdan anlaşırım bir şey var. Her zaman sorduğum gibi soyuyor, anlaşırım bir şey var mı? Orada, şükür ilklerden geliyor. Gel bak.